Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu, botanitopya.gmail.com elektronik post adresim. Aynı Twitter ve Instagram hesaplarından da her zaman böyle ulaşabilirsiniz. Katkılarınızı, görüşlerinizi, yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Ee, sevgili dinleyiciler, bugün stüdyoda e, değerli doğa bilimcimiz, botanikçimiz Tuna Ekim var. Hoş geldiniz Tuna Hocam. Hoş bulduk Hoş bulduk daha önce Tuna Hoca'yı burada konuk etmiştik. ilk programımızda İş bankası kültür Yayınlarından çıkan Alıcı Ağcı'nın gölgesinde Anadolu Bozkırları kitabını konuşmuştuk. Evet. Sonra oradan onu konuşurken ben size bir söz almıştım. <gülüyor> ee, <gülüyor> tamam. Türkiye'nin nadir endemikleri üzerine o kitabın üzerinde konuşalım demiştim. Ve aynı zamanda e, Türkiye'de e, bitki örnekleri toplamış yabancı botanikçilerden söz açarız diye Konuşmuştuk. Hoş geldiniz tekrar. Vakit ayırdığınız için çok tek... çok teşekkür ederim Sağ hocam. Sağ olun. E, Türkiye'nin nadir endemikleri kitabı e, ne zaman yayınlanmıştı hocam? İş Bankası Bu 2000, galiba. Evet, 2009'da e, yayınlandı. E, ben emekli olduktan sonra çıkardığım ilk kitabım. Bu kitap. E, bunu e, bu kitabın da şöyle kısaca hikayesini anlatacak olursam. E, Türkiye'de endemik bitki deyince herkes çok korkuyor. Ne olduğunu hı hı. da tam... Bazen de yanlış kullanılıyor değil mi? Evet yanlış çok kullanılıyor tabii de. Mesela bunun bir tanesini hemen söyleyeyim. Kum diye bir bitki vardır evet, bizim evet, şeylerde evet. yetişen. Antalya'da çok... Her yürüyorum. yerde bütün hı. Karadeniz kumullarında Antalya'da falan Kumulları dediğiniz da, gibi. Evet. ...kum bitkisi var... ...bu hoş kokulu falan bitki... Hı -hı. ...temmuzda falan çiçek açar... ...çok güzel bir bitki... ...şimdi kime sorsanız... ...efendim bu bitki bize endemik derler... Hı -hı. ...şimdi tabii... <gülüyor> ...halk arasında yani... Hı -hı. E, ...işte oralarda görülen bütün bitkilere endemik deniyor... ...halbuki endemi manası şu... ...çok kısaca... ...belirli sınırlı bir bölgede yetişen bitki demek... Hı -hı. ...endemik... Hı -hı. ...nasıl olur bu sınırlı bölge... ...bir il olabilir... İl içindeki bir dağ olabilir, bir vadi olabilir, yalnız orada yetişecek, başka Hı -hı. yerde yetişmeyecek bir kaza olabilir. Veyahut da bir bölge, İç Anadolu bölgesi, Doğu Anadolu Hı -hı. bölgesi, Akdeniz gibi. Veyahut da bütün Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içinde yetişebilen, Hı -hı. Türkiye ye endemi diyoruz Hı -hı. buna da. ...diğerleri tabii Türkiye endemi ama... Zaten başına sıfatı ekliyoruz. De, da bölgeyi evet, belirterek. bölgeyi belirten sıfat da eklenebilir. Dolayısıyla şimdi bu kitapta yer alan endemiklerde... ...Türkiye'nin çok ufak bir yerinde yetişen... ...çok nadir olan zaten adından da belli... ...nadir ve lokal endemik dediğimiz... ...çok lokal yerlerde yetişen bitkiler... Mesela e, bizim Ankara'da, e, siz de Ankara'da bulunmuşsunuz, e, onun için belki bilirsiniz. E, Gölbaşı'nda yetişen bir sevgi çiçeği var. Hmm. Esasında yanar dönerdir onu ama bir arkadaşımız sevgi çiçeği diye bir hmm. isim verdi, öyle gidiyor. Her neyse, bu yalnızca Gölbaşı, Ankara'nın Yemen yakınında Gölbaşı diye bir yer hmm. var, 10 kilometre hmm. Ankara'ya. Onun civarındaki tarlalarda veya açıklık alanlarda yetişen. Sadece orada yetişiyor. Dünyada düşünebiliyor musunuz? Dünyada yalnız şey. orada müthiş bir şey hakikaten. Yalnızca orada yetişen, Kulu'da da sonra hemen gölbaşına yakındır 30-40 kilometre. Orada da bulunduğu ufak bir popülasyon ama dünyada yalnızca orada yetişen bir bitki. Onun için hmm. böyle bitkilere biz nadir, lokal, endemik bitkiler diyoruz. ...bu kitaptakiler de hepsi değil ama... ...işte alabildi... Ee, ...şöyle... E, ...esasında bu kitapta... 9, e, ...750 falan bitki Hı -hı. vardı... Hı -hı. ...çeşitli meslektaşlarım... ...gençler, Hı -hı. genç botanikçiler... ...bana bu bitkilerin fotoğraflarını... fotoğraflarını ...gönderdiler, gönderdiler. Hı -hı. ve bilgilerini... ...gönderdiler, ben de sonra bunları... ...derledim, topladım, bir araya getirdim... E, ...fakat... ...İş Bankası çok... E, ...kültür yayınları çok titiz bir... Hı -hı. E, ...kuruluş... Hı -hı. Bunlardan 300 kadarını o zamanki editör arkadaşımız eledi. Dedi ki hmm. hocam bunların resimleri güzel değil. Ha evet fotoğraf önemli. E, fotoğraf doğru. önemli tabii. Resimlerin, görselli olan bir kitap çıkıyor. Evet biraz görselli. E, o bakımdan eledi. İşte burada 440 tanedir zannediyorum. 440 indi o rakam. Dolayısıyla bunlar nadir ve lokal endemik bitkilerin hakkında kim bulmuş... Türkiye'nin nerelerinde var falan. Evet, ya yani bu ee, kitapta ilginç olan şey de anlatıyorsunuz, yani evet. o bitkinin hangi yabancı botanikçi tarafından nerede Doğru. bulunup nasıl adlandırıldığını Büyü, anlatıyoruz. Büyük bir kısmı yabancı botanikçiler tarafından bulunmuş Hı. bu bitkiler, eski bitkiler ee, ve onların buldukları nasıl isim verilmiş, bazılarına enteresan isimler verilmiştir ve Türkiye'nin nerelerinde yetişir. ...falan gibi o tip bitkileri... ...bilgileri kapsayan kitap. Ve bu bir kitap. en önemli kaynak... ...bana da zaten gelmeden biraz bahsettiniz... E, ...Flora Orientalis kitabı... ...değil evet. mi? Evet. Bu ıı, Türkiye florası şimdiye kadar iki defa yazıldı. Bunlardan birisi, birincisi flora oryantalis. 1800'lü yılların or 1867-1888 evet. arasında yazılmış. 1800'lü yılların ortalığı 67-88 burası. Bos Boğaziye. Boğaziye. Ee, bir İsviçreli botanikçi. Kendisi de Türkiye'ye gelmiştir ama çok yaygın bitki toplamamıştır. Fakat e, bu Asiye o zamana kadar, kendi devrine kadar Türkiye'den toplanan bitkileri bir araya getirmiş. Esasında kitabın adı Flora Orientalis, Yani Hı -hı. şark florası veya doğu Hı -hı. florası. Ama neye göre doğu? İsviçre'ye göre doğu. Hı -hı. Biraz Balkanlardaki bitkilerden bahseder. Yunanistan'daki bitkilerden bahseder. Ama kitabın hemen hemen yüzde sekseni falan Türkiye'deki bitkilerle Hı -hı. ilgilidir tabi. E, Afganistan'a kadar gider ama dediğim gibi o zamanlar oralar falan pek tabii çok iyi bilinen yerler değildi ama Türkiye yabancı botanikçileri daha fazla ilgisini çekmiş olan bir ülkeydi daha doğrusu Osmanlı İmparatorluğu o sırada e, o bakma Anadolu diyelim e, imparatorlukla alakası yok tabii Anadolu ile ilgili dolayısıyla Anadolu e, bitkileri ee, kitabın dediğim gibi yüzde yetmiş yüzde seksenli kapsar yani Türkiye florası diyebiliriz latincedir yalnız. Hmm, evet bir... İngilizcesi yok. Biz evet İngilizcesi yani. yok çevrilmedi tamamen latincedir ee, ön sözü falan Fransızca'dır ama kitabın tamamı latincedir. Fakat basit bir latince yani çok zor değil ee, hmm. ama e, yayılışlarında falan anlatır. Yani, bilim insanların anlayabileceği. Tabi e, tabi öyle hmm. bir latince. Ee, bir daha sonraki bundan 100 sene sonra e, yabancılar meraklıdır bu tip şeylere e, biz o kadar değiliz ama onlar meraklı 100 sene sonra yani 1860 şey, 1965'te birincisi 67 yayınlandı hı, ama hı. bizimki 1965'te Türkiye florası flora of Turkey flora of Turkey evet. flora of Turkey diye e, bir İngiliz botanikci tarafından bu sefer Yalnız o çok Türkiye'ye gelmiştir. 13 10 13 defa Türkiye'ye gelmiş. Hı -hı. Yani gençliğinden itibaren bir asistanlığından itibaren profesör oluncaya kadar ve en son seyahati de 1982'de Türkiye'ye girişi de yasaklanmıştır bir ara e, Davis'in. Peter Peter Hatlin Davis. Davis. Hı -hı. Evet, Peter Hedlund Davis. İşte yasaklanmış şey herhalde <gülüyor> casus, bitki casu diye yasaklanmış. Aynen öyle. Yani. Onu size isterseniz de biraz sonra ha, anlatayım. Evet, muhtemelen böyle 60'larda Karadeniz'e gelen önce olsa evet. Tabi hmm. Tabii tabii. O, hmm. o, efendim. Dolayısıyla e, o Türkiye'ye çok gelmiştir. 13 defa dediğim gibi. ve e, Hem kendi topladığı bitkileri hem de Boğaziye'den sonra toplanmış olan bitkileri bütün hepsini bir araya getirmiş ve ...11 ciltlik... Türk, e, ...esası 10 cilttir... E, hmm. ...9 ana cilt... ...1 tane e, ek cilt... Hmm. ...Davis yazdı... ...fakat Davis sonra 1992'de öldü... ...öldükten sonra işte... Biz dedik bir etçil daha çıkaralım. 11. yılda Türk potansiyeler. gene İngilizce'dir. Aynı Hı. yer bastı. Siz 70'lerde bu Flora of Turkey kitabı için Edinburgh. Evet 74'te. 74'te, 74'te orada idiniz. İlk gidişim İlk öyle. Gidişiniz öyle. İlk İlk gidişim geçen öyle. programda biraz çıtlattık ama. Evet, bu, bu evet 74'te biraz... e, gittim. E, bitki sistematiği konusunda çalışmalar bizim o zamana kadar şeydi. Hep sosyoloji çalışıyorduk. Hikmet Pranç hoca'dan kaynaklardan. Fakat ben düşündüm bitki sistematiği bilmeden sosyoloji yapılmaz. Yani bitki hı hı. adlandırmadan, hı hı. doğru adlandırmadan daha doğru sosyoloji yapamazsınız. Dolayısıyla o zamana kadar da pek Türkiye'de bitki sistematiği çalışan parmakla gösterecek kadar az sayıda kişi vardı. Ben de o konuda kendimi yetiştirmek için Davis'in yanına gittim ve orada iki sene kadar kaldım. Ondan sonra defalarca birkaç defa daha gittim. Fakat ilk çalışmam esas uzun sürelidir. O Flora Turkey'in bir cinsini ben orada hazırladım Hı -hı. ve kendimi o konuda da yetiştirdim. Öyle bir Flora of Turkey çalışmasına da bir katkım oldu Hı -hı. yani Türkiye Florası çalışmasına dolayısıyla iki tane floratok fakat bunların biri Latince dediğim gibi biri Hı -hı. İngilizce Hı -hı. şimdi halk tarafından bunlar anlaşılmıyor tabii normal kişiler Hı -hı. tarafından Türkçe değiştirmemiş Türkçeleştirilmemiş yani, evet dolayısıyla e, şimdi yenisi yazılıyor Resimli Türkiye Florası diye e, bu Türkçe yazılan bir kitap Hı -hı. E, iki cildi çıktı işte üçüncü cildi yakında çıkacak. Evet Adil Güner'le de evet, Resim Türkiye Filası üzerine konuşmuştuk ve uzun soluklu bir proje zaten 10, yıl, çok, 10 yıla yayılacak belki daha, fazla, daha belki daha da uzun daha, sürecek çünkü daha maalesef e, bayağı daha fazla. Büyük, büyük bir proje ee, Çok sayıda Türk botanşisi çalışıyor projede Adil de şeyini yapıyor Birçok e, danışman, yapıyor. hoca var bir sürgit gereği sana çalışıyor çok, çok büyük bir proje Çok büyük bir proje ve resimli olması da şey ...mesela şimdiye kadar olan hem Boğaziye'nin hem e, Flor of Turkey resimli değildir. Ama bizim bu e, Türk ressamları tarafından çizilen güzel resimleri de olacak. Dolayısıyla halk tarafından da kolay anlaşılacak. Ve Ali Nihat Gökyet'in e, Ant Vakfı'nın evet, muhteşem desteği e, Ane, olabilir. Evet, muhteşem desteği. O bizim için bir hamimiz yani Türk botanikçileri Hı. için e, böyle enteresan bir kişiliği var Nihat Bey'in. E, evet. Peki bu kitapta e, biraz şeyden bahsedelim mi hocam? Yani Türkiye'ye gelen yabancı botanikçilerden kimler gelmiş, nereye dolaşmışlar o konuda biraz fikir verelim dinleyicilerimize. E, kitapta da bahsediyorsunuz. E, mesela işte Siptop'tan bahsettik. Efendim gelmemişi. evet. evet. Ben bir programda da bahsetmiştim. Evet. E, i̇şte Flora Greca e, kitabı için. Şimdi gelmişti. ilk gelen botaninçlerden bir i̇lk tanesi. İlklerden bir tane... 1700'lerden itibaren başlıyor. başlıyor evet. 1700'lerde Tornefort'la biz. E, ondan evvel de gelenler var. Fakat ondan evvel 1500'lerde falan gelenler var. Fakat onlar daha çok eczacı, tıbbi bitki kökenli falan. Hı hı. Veya e, gelmişler e, mesela... E, Şam'a gidiyor, Halep'e gidiyor. Giderken oturmuş yolda gördüğü şeyleri. şey işte şurada sedir ağacı gördüm. Şurada karıçam gördüm. Burada ahlat gördüm falan falan diye. Yani gözlem şeklinde oturup da böyle bitki Hı -hı. toplayıp onları teşhis etmek, yeni tür yayınlamak şeklinde değil de o. Ama ilk defa Tornefort Hı -hı. ve Şiptorp dediğiniz gibi. Bunlar ilk gelen kişiler. 1700'lerin başında. Hatta Tornefort'unki 1702'dir. Hı hı. E, tabii baya uzun bir seyahat yapmıştır o. E, gemiyle İzmir'e kadar gelmiş. İzmir'den evet. İstanbul'a gelmiş. İstanbul'dan gene adaları, gemiyle şeye gitmiş. E, evet o adaları görmüş. Sonra Trabzon'a gitmiş. İşte Trabzon'da o sırada vali atanmış şeye. Ee, Erzurum'a Erzurum valisinin kervanına hmm. katılmış hmm. Erzurum'a gelmiş falan böyle enteresan bir hatıratında yazmıştır ve gittiği yerlerden de bitki toplayarak yanında asistanları da var tabi Paris Botanik Bahçesi'nin müdürü o sırada Thornefort çok meşhur bir adam Dolayısıyla ilk başlatan odur. Dediğim gibi ondan evvelkiler daha çok gözleme dayanan şeyler. Hı hı. Böyle bizzat şey değil. Bunlar işte habitatında yerinde tespit edip. Falan ama bunlar. öbürleri işte Tornefort, Chiptorp veyahut da daha sonrakiler. İşte Aznavur var. Yani ikinci cilde Türkiye Flora, Flora of Turkey'in ikinci cildinde bunlar hakkında e, bilgi verilir. O zaman oraya baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. E, diyelim ki 500 tane botanikçinin adı varsa orada. Türkiye'den bitki toplamış 500 botanikçinin. Bunlardan en fazla 50 tanesi Türk. Hı hı. E ondan sonra fakat 450 tanesi yabancı. Hı hı. Dediğim gibi e, Anadolu e, yabancıları kendine çekmiş. E, çok tabii ilginç bir floristik yapısı var, bitki yapısı var. Bu bitki yapısı dolayısıyla e, Tornefort'tan itibaren e, bir çok sayıda kişi... Doğan adı Sintenis diye bir adam vardır hmm, mesela hmm. Ee, Dediğim gibi yani şimdi ismini sayamayacağım Sintenis Kastamonu Tosta evet. çevresinde da, Oralarda brav, dolaşmış Oraya da dolaştı Çanakkale civarından bitki topladı Gene Kaz Dağlarından Çok değişik yerlerden bitki topladı ama Erzincan civarından gene Kastamonu civarından olduğu gibi Değişik yerlerden Son zamanda e, tabi Davis çok fazla geldi. Huber Murat diye birisi vardır. Huber Murat botanikçi değildir mesela. Hmm. Huber Murat ölmeden evvel gören tek e, son Türk Öyle botanikçisi mi? benim. Hangi, hangi yıllarda gelmiş? E, hmm. Huber Murat da 1930'lardan itibaren 1960'lara kadar. Öyle mi? E, o da gelmiş hmm. ve Davis'te de böyle bir itişmeleri vardır tatlı. Ben yazayım demiş, hmm. yok deviz ben yazayım demiş falan böyle o bir, e, Türkiye florasını e, şey botanikçi değil bir meraklı mı? Meraklı ama hmm. e, Fahri botanik doktorası var ben hmm. evinde ziyaret hmm. ettiğim zaman çok artık hayatının son devrelerinde falan bazelde e, kapıdan girince bir e, iktisat şeyi e, doktorası. Ee, bir de onun yanında Fahri Batolik'e Bazeli Üniversitesi vermiş. Fahri Batolik hakikaten e, sığır kuyrukları konusunda falan hmm. o, müthiş e, şey bir adam, bilgili birisi hmm. e, ve dolayısıyla o da Türkiye Florası'nı yazmak istemiştir ama sonra değilse anlaşmışlar, bitkilerini göndermiş Edim'e falan ve Huber Murat'ı gördüğüm zaman e, dedim ki ya Huber Murat senin bitkilerinin birer eş örneklerini de Türkiye'ye gönder falan dedim. Dedi ki Türkiye'de bir milli herbaryum kurarsanız gönderirim dedi. Hmm, Fakat hmm. biz milli herbaryumu ancak şimdi hmm. kurabileceğiz kurabilirsek. Daha yeni yapılıyor. Daha değil. yeni yapılıyor evet. Maalesef. Dolayısıyla uzun yıllar şimdi sonra da Cenevre e, Botanik Bahçesi'ne verdi e, öldükten sonra hmm, hmm, hmm. koleksiyonu. Bunun gibi... Diyorum ya çok sayıda e, yabancı botanikçi var. Bunlar Hı -hı. gelmişler Türkiye'nin değişik yerlerinden. Doğu Anadolu'dan. Ha kasıtlı gelenler var bunların içinde. Ama çoğu... E, bilim adına. Bilim adına gelmiştir. Yani şimdi hepsi kasıtlı gelmiştir dersek e, doğru söylemiş. Haksızlık olur. Do evet haksızlık olur dediğiniz gibi. Mesela Türkiye'ye gelip şey edenler var. Misyonerler var. E, gelip mesela misyonerlik yapmış ha. tamam. 1900'lü yılların başında ama bu arada Botani'de meraklı olduğu için o çalıştığı yerlerin... Kimmiş bu misana? ...civarlarının, ee... işte Shepard var, şey var, bir sürü var yani. Hmm. Ee, şimdi isimleri çoğu hatırıma hmm. gelmiyor. Yani bu tip kişiler de var ama bunların sayıları çok azdır. Fakat daha çok bilimsel amaçlı gelenler vardır. Evet. Türkiye'de hocalık yapanlar var. Mesela Tobey diye birisi var. Samsun'da. Iı, Amerikan. Alfred Tyburn. Haybron şöyle, Haybron Atatürk tarafından getirilen hı. hocalardan hı. birisidir. Hı hı. O şeydir, bizim İstanbul Üniversitesi'nin evet, botanik, e, kuruş, botanik e, kısmının kurucularından, hocası. yani hı hı. sistematik botanik kısmının kurucularındandır. Botanik Bahçesi'nde onun adını vermişlerdi. Dolayısıyla e, Haybron öyledir. İşte bizim Ankara'ya da gelen Krauze falan var. Onlar, daha başkaları da var. Çok meşhur Alman hocalar bir kısmı Yahudi bir kısmı da Hitler'den kaçıp gelenler hmm, evet, evet. Ee, hem Yahudiler de kaçıyor tabi ama şeyler ve Türkiye'ye gelip Türkiye'de hocalık yapıyorlar bunun yanında da bir kısmı Yahudi olanlar mesela İsrail'deki o zaman yeni kurulmuş üniversitelere uçakla hmm, gidiyor hocalık yapıyorlar falan tabi tabi öyle, öyle zoologlar falan da vardır yani içlerinde yani hukukta var, tıp da var Hı -hı. falan çeşitli bilim dallarında vardı ama bizim botanik ve zoolojide, biyolojide böyle kişi ee, şey yanlış hatırlamıyorsun ismi Kurt Zweig miydi? Ya, Kurt Kozik var. Koz Koz Kurt Kozik çok Kozvik. meşhur. O o bir acayip adamdır. Hı -hı. Şöyle acayip e, bizim şeyde gömülü. E, sizin... Anımdık Yo, bir dakika. Ee, Balta şey, limanında. Da? Balta Balta, <gülüyor> meşhur değil. Aşyan mezarı. karısı da kendisi de illa Türkiye'ye demiştir. Evet, evet. Tabi tabi yani Türkiye aşığıdır o adam. Hmm. Yani bizim çok ilgimiz, ilişkimiz olan birisi değil ama e, bizim meslektaşlarımızın zoologların. Çok şey anlatırlar yani kendisini. Hakikaten uzun bir de mesela çoğu geri dönmüştür. Kozik hemen hemen ölünceye kadar veya son yıllarına kadar Türkiye'de kalmıştır falan. Tabii zoolojide e de var. E, şey kuş cennetini sanıyorum. Tabii manyaz. E, manyaz kuş cennetinin cennetini bulan, bulan, bulan kişi dediğiniz gibi. Hocam biraz soluklansak mı ne dersiniz? Tamam, İstersiniz e, sonra devam edelim. E, hocalar başlayınca saptırıp <gülüyor> gideriz. Kusura bakmayın. Yo, bir ara verelim. Şimdi bu kadar ülkemizden bahsetmişken fazla sayıdan memleketim dinleyelim. Evet. Thank you. Şimdi ya Bu tekrar 94.9 botanik botanitopya'da değerli doğa bilimcimiz botanikçimiz Tuna İkim'le konuşuyoruz Türkiye'nin nadir endemikleri üzerine ve 1700'lerden beri Türkiye'ye ziyaret eden yabancı botanikçilerden bahsediyorduk. Evet hocam siz bu kitabı yazdıktan sonra eminim kim bilir kaç tür yok olmuştur değil mi hiç biliyor musunuz? <gülüyor> şöyle <gülüyor> <gülüyor> Onun... acıklı bir soruyla başlayayım bu bölümü. Yok çok güzel bir soru. Son ee... birkaç dakikamız kaldı bu arada. Tamam tamam. Şöyle kısaca söyleyeyim. Ee... ...bundan başka benim bir kitabım daha var... ...Türkiye'nin Kırmızı Bitkileri... Ha, evet, şey, evet, ...Kırmızı doğru, Kitabı doğru. diye... Bunu da iyi ...şimdi 2000 yılında yayınlandı o... ...o zamanki... ...kriterlere göre şey ettiğimiz... ...o kitaba bakarsanız Türkiye'de... ...15 kadar bitkinin yok olduğu... Hmm. ...yani yalnız... ...bunlar değil 15 bitkinin yok olduğu... ...yazılıdır... ...fakat... Türkiye'de son 20-30 yıl içinde genç arkadaşlar yetiştiler ve bunlar çok yaygın floristik çalışmalar, arazi çalışmaları hmm. yaptılar. Hmm. Ve bunlardan bir tanesi Erzincan'daki bir genç botanikçimiz Ali Kandemir tuttu bu 13 tane şey, 15 tane bitkinin 13 tanesini Erzincan civarında. Bunu yazan yani kayıp oldu diye yazan gene bir botanikçi arkadaşımız ve buldu. Keban barajı'nın altında kaldı diye. Ee, ...makalesi hmm. var. Biz de o makaleye inandık ve dolayısıyla... ...şey ettik. Hmm, botanik e, bunlar piyasada yok böyle yok. sürprizler de olabiliyor. Tabii yani. yok aynen, yok. Öyle, hmm. aynen öyle. Ancak iki tanesi bulunamadı. Ee, ama 13 tanesini bizim o genç meslektaşımız... ...Erzincan'da çalışır zaten. Kendisi e, o üniversitede görevli. Ve o civarda... ...Kemaliye, Ilıç falan o civarda çok yaygınca... ...onun için bir bitki kayboldu demek... E, ...çok iddialı bir şey. Hmm, hmm. Şimdi bu kırmızı kitabı biz tekrar revize ediyoruz. Gene Ali Nihat Gökyiğit... ...vakfı destekliyor bizim bu çalışmamızı. Yüz kadar... Botanikçi çalışıyor ve o kitap revize edildikten sonra, bittikten sonra sizin bu sorunuza Aa. daha... <gülüyor> tamam o zaman net. tekrar konuşuruz. İnşallah olur. net bir cevap ama dört sene sürecek proje. Dört sene sonra. Tamam. Umarım bakalım artık gün ne gösterirse. Evet. Hocam çok çok teşekkür ederim tekrar program katıldığınız için. Harika bir sohbet için. oldu. Sağ olun. sağ olun. Çok çok keyif aldım. Çok şey öğrendim. Çok ben teşekkür ederim. Ayhanıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Evet sevgili dinçiler, bugün programımızda değerli botanikçimiz Tuna Ekim ile konuştuk. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve doğayla kalın. Botanitopya Sesli Doğa Tarihi müzesi. Bitkiler Aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen Botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan Yusufan, Benan Kapucu.